Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Ebu Mahzure radıyallahu anh. adının Selman, Semüre, Sümeir veya Seleme ve babasının adının Ümeyr olduğu konusunda çeşitli rivayetler bulunan Ebu Mahzure radıyallahu an Kureyş'in Cuma koluna mensuptur. Ebu Mahsure radıyallahu an Mekke'nin fethedildiği yıl Resulullah'la Ceyran'da karşılaştıktan sonra Müslüman oldu. O sırada Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Taif muhasarasından Cirani'ye dönüyordu. Namaz vakti gelince müezzin ezan okumaya başladı. Allah Resulüne karşı büyük bir kin ve düşmanlık besleyen Ebu Mahsure ile Kureşli on genç ezan sesini işitince bir yere gizlendiler ve alaylı bir şekilde müezzini taklit edip yüksek sesle ezan okudular. Ebu Mahsure radıyallahu anh ve arkadaşlarının İslam'ın en büyük nişanelerinden birisi olan ezanı şerifle alay edilmesini büyük bir olgunlukla karşılayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asırlar boyunca unutulmayacak bir eğitim metodunu hayata geçirdi. İçlerinden birinin güzel sesli olduğunu fark eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı ve kendilerine birer birer ezan okuttu. En son okuyan Ebu Mahzure'nin sesini çok beğenip ona ezanı öğretti. Daha sonra namaz vakti gelince elini başına koyup alnını okşadı ve ezan okumasını emretti. Ebu Mahzure radiyallahu bu emri isteksiz bir şekilde yerine getirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir miktar gümüş para verdi ve kendisine dua etti. Gönlü İslamiyet'e ısınan Ebu Mahzure radiyallahu Hemen oracıkta Müslüman oldu ve Resulullah'tan kendisini Mekke'deki harem-i şerife müezzin yapmasını istedi. Bu arzusunu kabul eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke valisi Attab bin Esir'e gitmesini ve yeni görevini ona bildirmesini söyledi. Ebu Mahzure radiyallahu an resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den ayrılmasına kadar Kabe'de Bilal-i Habeşi ile birlikte ezan okudu. Resulullah'ın okşadığı alnına düşen saçları hiç kestirmedi. Ölünceye kadar Mekke'de müezzinliğe devam etti. Kendisinden sonra Mescid-i Haram müezzinliğini oğlu ve torunları yüzyıllarca devam ettirmişlerdir. Kureyş'in nesebini çok iyi bilen Ebu Mahzure radıyallahu anh'tan, hanımı Ümmü Abdülmelik ve oğlu Abdülmelik ile Esmet bin Yezid en Nehai, Abdullah bin Muhayris, İbni Ebu Müleyke ve daha başkaları Allah onlardan razı olsun hadis rivayet etmişlerdir. Hepsi de Ezan-ı Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmesiyle ilgili olan sekiz rivayeti Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulunmaktadır. Bu rivayetlerden biri Sahih-i Müslim'de, diğerleri Kütüb-i Sitte'ye dahil dört sünende yer almıştır. Salatü selam, âlemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.